İyi akşamlar. Müzik iki ayrılır. Ben Güray Oskay. Ben Eren. 949 Açık Radyo'da size iyi müzik çalmak üzere bir kere daha buradayız. Programımızı ilk defa dinleyenler için kısaca bir özetleyelim. Üçüncü kez karşınızdayız. İyi müzik ve kötü müzik olarak Müzik iki ayrılır dan yola çıkarak her hafta belli bir tema etrafında size iyi müzik çalıyoruz. Bu haftaki temamız da kadın erkek ilişkileri. Kadın erkek ilişkisi yoktur. Ee, bu akşam Eren bizlerle beraber. Evet. Ve kendisi çok iyi bir modunda. Playlistimizdeki ilk şarkıyı Eren getirdi. Bize biraz bu şarkıdan bahseder misin? Ee, şimdi ben sanıyorum ilkokuldayım. 1970'ler. Amcamlara gittik. Pendik civarında. Siyah beyaz televizyonda ana haber bülteninde Bakınız şu olan işe diye Sweet'in bir klibini yayınladılar. Sweet ne yapmış? Kadın kıyafetleriyle çıkmış. Büyük terbiyesizlik şeklinde lanse ettiler. Ee, Tabi o zaman e, bu tür şeylerin haklarını savunacak e, derneklerde yok ülkemizde. Öyle. Fakat ben beğendim şarkıyı. Çocukları beğendim. Çok güzel. Çok güzel. O şarkı bu yani. Bu arada belirtmeliyim ki Sweet'i siyah beyaz seyrettiyseniz gerçekten etkisi yarı yarıya olmuştur. Evet. Kostümler öyle kostümler çünkü. Ee, burada sizin notlarınız da diyor ki bu parça The Ballroom Blitz adlı parça Desolation Boulevard albümünde var diyor. Doğru. Ee, ben de bu albüm var bu parça yok. Şöyle bu albüm e, birkaç değişik e, baskıya sahip benim notlarıma göre. 1974'teki Amerika Kanada baskısında bu albüm bu şarkı ilk defa bir albümde yer buluyor. İlk önce single olarak çıkıyor, sonra bu albümde yer buluyor. Ondan sonra sizdeki o çok da rağbet etmediğimiz derleme albümünde yer alıyor. Olabilir. Çalalım Olabilir. isterseniz. Pekala, o zaman 1974 tarihli Desolation Boulevard albümündeki haliyle The Sweet'ten dinliyoruz The Ballroom Blitz. Aferin. So strange, I like to tell you everything I see. Oh, I see a man in the back. As a matter of fact, his eyes are as red as the sun. And the girl in the corner, let no one ignore her, she thinks she's the passionate one. Oh yeah, it was like lightning. Everybody was lightning and the music was soothing. Evet, Suite'den dinledik. The Ballroom Blitz, haklıymışsınız Eren. Gerçekten çok güzel şarkı. Ee, bu şarkıyla ilgili bir takım notlar var elimde, ama en güzel kısmını yazmamışım. Ee, şarkıyı kaydeden ekip sweetin orijinal kadrosu, kurucu kadrosu, Brian Connolly, Steve Priest, Andy Scott ve Mick Tucker. Bu isimlerden iki tanesi artık aramızda değil. Brian Connolly ve Mick Tucker. Ee, o yüzden yıllar konusunda emin değilim. Yanlış hatırlamıyorsam 1986 olması lazım. Bu orijinal kadro tekrar geri gelmeye, bir, bir, bir araya gelmeye çalışmışlar. Stüdyoda buluşmuşlar. Ee, Brian Connolly o kadar kötü durumdaymış ki fiziksel olarak. Ee, bir defa ilk önce tanımamışlar. Ee, hatta Andy Scott McTucker'ı kenara çekip kayıtlar sırasında demiş ki... Bu, Bu kim? Ya, onu havaalanında demiş. Sonra stüdyoya girmişler. Tanımadığı bir adamla stüdyoya girmeyeceği için. Andy Scott'ın öyle bir takıntısı var bu arada. Demiş ki bu yaptığımız keki artık söyleyeceğim dışkıyla süslemeye benziyor. Hmm. Şey, Brian'in vokali o kadar kötü. Bu yorum üzerine zaten bu bütün tekrar birleşme ve tekrar bir şeyler kaydetme fikrinden vazgeçmişler. Zaten de Brian kanalı ondan sonra yoğun alkol bağımlılığının sonucunda bu ...vücudundaki oluşan ağır hasar sebebiyle hayatını daha 51 yaşında e, kaybetmiş. Evet, belli bir e, zamana kadar sadece e, Chin and Chapman besteleri yorumluyorlar. Aslında böyle... Bu, bu şarkı da onlardan biri. Evet ama e, bundan önce, e, bundan önceki dönem, dönemlerinde aslında bunlar bir pop grubu. E, daha böyle e, distorsionsız gitarlar... ...yaz şarkıları falan ö, e, renkli kıyafetler öyle bir e, durumları var. E, zamanla kendi bestelerine ve daha sert raka yöneliyorlar. İyi oluyor. Kim bilir belki bir hafta kış köşesinde bu yaz şarkılarından bir tanesine tabii yer ki, verebiliriz. Tabii ki. Tabii, e, Tarkan'dan kış güneşini çaldıktan hemen sonra tabii ki. Peki e, o zaman sıradaki şarkımıza geçelim. Evet. Bu programa başladığımızdan beri... ...kendi kendime merak ediyorum... blues çalmadan ne kadar dayanabileceğiz diye... Evet. ...2.1 hafta... ...dayanamıyorduk. Evet. E, Roy Buchanan'ın sırada... ...Roy Büyüken'ın da... E, ...bilenler arasında... ...yani... blues müzik, gitarla ilgilenenler arasında... ...efsane bir gitarcı. Çok da az bilinen bir adam bu arada. Evet ama genel olarak çok bilinmiyor. E, fakat... E, Müzisyenlik anlamında, gitar çalmak anlamında hakikaten e, ilk beşte e, diyebileceğim benim de birisi. Çünkü e, eline bir tane Telecaster gitar alıyor. Bunu da e, çok sıradan, çok ucuz bir tane Fender Amfi'ye takıyor. E, ve ondan sonra birazdan dinleyeceğimiz acayip e, müthiş şeyleri çalıyor. E, hani ruhuyla çalmak denilen şey bu. İlk beş... E dediğiniz için söylüyorum. Yine önümdeki notlardan. Ee, Rolling Stone dergisinin gelmiş geçmiş en iyi yüz gitarist listesinde kendisine 57. sırada yer bulmuş. Roy Bakın'ın. Gerçi... Gitar, gitar Player dergisi de gelmiş geçmiş en iyi 50 gitar tonundan biri demiş. Ee, kendisinin gitar tonu için. Bahsettiğiniz Amfi'de bir Fender Viber Lux. Evet. Evet. Şöyle evet. yapıyormuş. Telecaster'ın bir Fender Vibrolux'e e, girip volüm ve ton düğmelerini sonuna kadar çevirip ki Albert konusundan aşina <gülüyor> olduğumuz e, her şey sonuna kadar everything at ten e, tonu tabir ediliyor. Bu da öyle bir ton. Daha sonra dijital efektlerde kullanmaya başlamış. E, hayranlarından da tepki alınca tekrar o eski güzel tonuna da dönmüş. 88'de kaybettiğimiz Roy Bukinan. O zaman e, Japonya'da verdiği 14 günlük bir konser turnesi 1977 yılında e, oradan bir parça çalacağız Sweet hani Doğu parçası e, burada vokali de e, aynı zamanda davulu çalan Bert Foster yapıyor. Peki Live in Japan ismiyle 1978'de yayınlanmış albüm e, dinliyoruz Sweet hani Doğu. Evet, Roy Buckingham'dan dinledik. Sweet Honey Doo ve programımızda da durdurulamaz blues gidişine herhalde başlamış olduk. Olacaktı tabi. Ee, bu hafta aslında size FSB San Blues Festivali'nin üzerine Kenny Neal da çalacaktı ama ne yalan söyleyeyim e, liste yaparken unuttum. Haftaya artık. İyi olmuş. Peki şimdi köşelerimizden bahsetsek, köşelerimizden bahsedelim pekala. Programımızı ilk defa dinleyenler için şöyle bir üstünden geçelim. Programımızın içerisinde her hafta e, değindiğimiz bazılarına da birkaç haftada bir değindiğimiz köşelerimiz evet, bir var. Evet birçok köşemiz var. E, film Cimnastik falan... köşemiz var. Var. Yemek köşemiz var. Evet. Kış köşemiz var. Kış e, köşesinde biraz daha var. Ruh güzelliği köşemiz var. Hı hı. Bilim köşemiz var. E, İki köşemiz var ki bunları her hafta yapıyoruz. Bunlar kış köşesi. Ve yetkililerden utanmadan talep evet. ediyorum köşesi. İkisinde de programımızın ilerleyen dakikalarında geleceğiz. Ee, diğer köşelerden sizin bugün girmek istediğiniz bir tanesi var mı? Ben evet. Film sinema. Film sinema köşesi. Film nedir? Film nedir? Heyecanlı dinliyorum. Şimdi aslında film nedir ben gireceğim ama benim hayatı sinir olduğum çok şey var. Bunlardan biri de film eleştirmenleri. Hadi bakalım. Ee, geçenlerde Geçenlerde diyorum e, Bu işte Avatar filmi çıktı ya evet. e, Hemen Avatar'ın akabinde Bir köşe yazısı okudum hı hı. Yazıda diyor ki Film yani güzel güzel para harcanmış ama Konu çok bildik Evet bu konuda çok eleştiri okudum ben de Şimdi Ben çok eleştiri okurum e, Avatar filmine e, Şey olsun diye Yağcılık olsun diye söylemiyorum ama e, Daha önce ...avatar gibi bir film yapılmamış. Bu bir ilk. Dolayısıyla sevinmemiz gereken bir şey. Ben normalde pek sevinmem bir şey ama... ...yani bir eleştirmen... ...böyle yüzeysel bir eleştiri yapmamalı. Onun için ben... E, ...film eleştirmenleri eleştirisi köşesi yapacağım. Bundan sonra? Bugün. Bugün, tamam. Yani herhangi bir filme gidiyorsunuz. Milyon bin yüz dolar harcanmış... E, ...işte yüzlerce kişi çalışmış... İki sene boyunca o film çekilmiş. Siz veriyorsunuz 11 lira veya 25 lira veya 30 buçuk lira sinemasına göre değişiyor. Sinemasına göre değişiyor. Hı -hı. Seyrediyorsunuz diyorsunuz ki konu yani konu olmamış pek. Şimdi bütün bu çalışmanın üzerine söylenecek laf bu mudur acaba? Önce söylenecek bir sürü şey var. Sonra hani 150 şey söyledikten sonra konu da pek olmamış gibi falan bir şey söylenebilir diye düşünüyorum. Ee, bu tür eleştirmenler için de ben bir e, konu yazdım. O konuyu okuyacağım şimdi. Sanıyorum çok beğenecekler. Dinliyoruz. Ee, filmimizde konu şu. Ferit gay bir lezbiyendir. Bir yandan ressamlık bir yandan uzay araştırmaları yapar. Tanıştığı birkaç çegevera içinden seçim yapması gerekir. Bu onda içsel bir kavgaya yol açar. Paralel kurguyla bu film zamanda hem ileri hem geride gitmektedir. Çok güzel. Film aslında Ferit'in hiç var olmadığını ve toplumdaki çarpık kentleşme... ...aşırı bireysellik konularını ahlaki ve ruhsal yönden eleştirmektedir. Böyle mi olacak konu yani? Bu mu yani? Aa, eleş... Geç, geç. <gülüyor> Şarkı neyse onu çalalım. Peki. Şimdi çok bilindik bir şarkının çok fazla insan tarafından bilinmeyen bir versiyonunu çalmak istiyoruz. Hayır, ee, sinirlendim. Fark ettim. Ee, Tanju Bey'le de hiç benzeşmiyormuşsunuz. Tanju kim? Biz hepimiz kendisini sizin alter egonuz olarak biliyoruz. Alter? Alter. 1990'larda... Ülkemizi de dünyayı da kasıp kavuran e, Nothing Compares To You isimli şarkı. Schneider Connor tarafından her tarafta listelerin en tepesine yerleşti. E, bu şarkı 1980 veya 81 yılında tam hatırlayamıyorum. Prince tarafından The Family isimli funk grubu için yazılıyor. Şimdi size e, Prince'in e, 1993'te Marquee Club'da verdiği bir konser sırasında e, Kendisinde bütün kliplerinde, konserlerinde yanında gördüğümüz vokalisti Rosie Gaines'in desteğiyle söylediği bir canlı versiyonunu çalacağız. Princeten dinliyoruz. Nothing compares to you. You'd love me. I'm Gaines. Evet Prince ve Rosie Gaines'den dinledik. Nothing compares to you. Şimdi programın başında da söylediğimiz gibi bu üçüncü programımız başlayalı iki hafta oldu. Bu iki hafta içerisinde çok sayıda mektup, mesaj ve iç çamaşırı aldık. İnsanlar mektuplarında bize hangi ha? adresten ulaşabileceklerini soruyorlar. Nasıl mektup? Mektup mu kaldı? Doğru söylüyorsunuz. Biz de mektup kalmadı diye ne yaptık? Müzik 2'ye ayrılır programı için bir Facebook sayfası açtık. Bir de e-mail adresi aldık. Ne bunlar? Bunlar Facebook'a giriyorsunuz. Müzik 2'ye ayrılır yazıyorsunuz. Çıkan sayfa bizimki. Ee, zaten e, fotoğraf çekim günü Tanju vardı. O yüzden ben fotoğrafı Tanju ile çektirdim. Umarım kusura bakmazsınız. Valla biraz baktım yani? Listede adınız geçiyor. Güray Özkay Tanju ve Eren olarak e, yazılıyor. Hatta bu programın duyulmasını sağlayan teknik masadaki olağanüstü insan Feryal Kabil'in ismini de göreceksiniz orada Ayrıca programımızın bir de e-mail adresi var o da müzik2'ye ayrılır Tabii ki müzik ikiye ayrılır At gmail .com. Peki bize niye yazmak isteyesiniz? Birincisi şarkı istiyorsunuz ki çoğunu çalmıyoruz bir diğeri, şimdi geçeceğimiz programımızın haftalık köşelerinden bir tanesi. Yetkililerden utanmadan talep, talep ed ediyorum. Yetkililerden utanmadan talep ediyorum. Köşesi bundan iki sene önce olağanüstü insan Feryal Kabil tarafından icat edilmiş bir köşedir. Canınız ne istiyorsa yetkililerden talep ediyorsunuz. Aslına bakarsanız bu haftaki bölümümüzde ilk dinleyici taleplerimizi almış bulunuyoruz. Almış bulunuyoruz bu gelen mektuplarda. Şimdi izin verirseniz Sayın Eren ben birincisini okuyorum. Eh oku bakalım. Nişantaşı'ndan Sinem Cerrah diyor ki Meksika restoranlarında fajita isimli yemeğin yanında gelen 3 sos, salsa, guacamole ve ekşi kremanın adı salsa, çaça ve rumba olarak değiştirilsin. Uygun, uygun. Bence uygun. Peki. Yetkililerden utanmadan talep etmiş. Bir diğer talep de Kadıköy Moda'dan Sibel Özdoğan'dan geliyor. İnsanları hiç boşu boşuna yormamak için yeşil ışık yanmadan hemen önce kendinden korna çalan trafik ışığı talep ediyor yetkililerden. Evet, evet bu çok iyi. Çünkü ben de trafikte bundan çok rahatsız oluyorum. Neden yani rahatsız Yani mesela oluyorsun? ben kırmızı ışıkta duruyorum. Evet. Yeşil ışık yandı. Ben akıl edemiyorum. Yeşil ışık yandı. Niye akıl edemiyorsunuz? Yani arkamdaki herhalde öyle düşünüyor. Diyor ki, şimdi bu akıl edemez. Gaza basamaz, gidemez. Yeşil ışık nedir bilmiyor olabilir. Ben buradan kornaya basayım ki bu bunları akıl etsin. Fakat kornadan bip diye bir ses çıkıyor. Ben bip sesinden, mesela diyelim bilmiyorum, o sesten bütün bu bilgiyi nasıl alıyorum? Böyle bir şey mi var yani iletişim, benim bilmediğim bir iletişim var? Bip sesinden bilgi transferi. Bu konu baya ilerlemiş durumda. Ben geçen gün birazdan yeşil yanacak haberin olsun kornası duydum. Daha kırmızı yanar. Şimdi bak o oldu. O oldu. <gülüyor> Akıllı ol. Neyse. Biraz sonra yeşil yanacak. Ee, birazdan e, yemek köşesinde e, pterodaktil kavurma anlatacağım. E, programdaki konuğumuz Teoman da bu konuda söyleyeceği bir şeyler varsa bilmem söyleyebilirse söyler. Önüne çünkü bir... çünkü e, çok ünlü bir konumuz var. Peki öyle. Buna istiyorsanız şimdiki şarkımızdan sonra yer verelim. İstiyorum. Peki. Bir önceki şarkımız gibi yine çok iyi bilinen listeleri alt üst etmiş hala da klasikler arasında yer alan e, bir şarkının biraz enteresan bir versiyonunda çalışacağız. Çalacağımız şarkı Marvin Gaye'in meşhur Let's Get It On albümünün. Let's Get It On isimli müthiş hit. Marvin Gay'in soyadını değiştirmiş olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Evet. Nereden nereye değiştirmiş olduğunu biliyor musun? Onu da biliyorum. Lütfen anlatır mısınız? Evet. Marvin Gay e, soyadıyla çok dalga geçildiği için rahatsız olup değiştirmiş. Orijinal adı Marvin Gay. Sonra mahkeme kararıyla adını Marvin Gay olarak değiştirmiş. İlk soyadı G-A-Y diye yazılırken gidip sonuna bir E ekletip yine Gay olarak okunan G-A-Y-E yapmış. Sonra da kendisini babası vurdu ve vefat etti. Şimdi dinleyeceğimiz Marvin Gay şarkısı Let's Get It On. 2000'in çıkışlı John Cusack ve Jack Black'in oynadığı bizim de gönüllerimizi fetheden High Fidelity filminin soundtrackinden... E, filmi izleyenler bilirler e, son sahnede Jack Black, e, Kathleen Turner Overdrive veya Sonic Death Monkey ismiyle bilinen grubuyla e, sahnede bu şarkıyı söylüyor. Çok güzel bir haberim var şarkıyı e, sadece filmden bilenler için. Bu çalacağımız soundtrack versiyonu filmdeki versiyonundan da farklı Jack Black Stüdyo'ya girip bir tane daha kaydetmiş. Evet. Şimdi o zaman dinliyoruz. Jack Black, Let's Get It On. I've been I'm Jack Black, Kathleen Turner Overdrive veya Sonic Death Monkey isimli grubundan dinledik. Let's Get It On High Fidelity e, filminin soundtrackinden geldi. Şimdi Sayın Eren evet. biraz önce bahsettiğimiz e, yemeğin adını bir daha alabilir miyim? Pterodaktil kavurma. Pterodaktil kavurma. Kavurma. kavurma. Alalım tarif. Evet. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, aşçılık Yaratıcılık gerektiren bir meslek. Kesinlikle. Öyle yumurta kırdım falan gibi değil. Yeni yeni şeyler bulacaksınız. Bir de ben yumurta bile kıramam vardır. Yani kırarsın, atarsın kırılır. Yumurta kırılmayan bir şey değil. <gülüyor> Doğru. Ee, neyse mi? yani pterodaktil kavurma yapmak için böyle pet shop'a falan gitmeyin. Orada pterodaktil bulunamıyor. Ee, pazarlarda da satılmıyor. En azından ülkemizde yok. Yaptığım araştırmalara göre. Pterodaktil kavurma yapmak için bir zaman makinesine ihtiyaç var. Güzel. Şimdi zaman makinesi yok ama ileride olacak. Olduğu zaman benim bu e, yemek tarifim çok rağbet görecek. İleriye doğru. Yani e, öldükten sonra gelecek nesillere bir şeyler bırakmak değil mi? E, amacımız bu değil mi? El ele hep beraber iyi yeri güzele doğru koşmak. Bu değil midir? Avantgarde mutfak. Dolayısıyla ben pterodaktil kavurma diye bir e, yemek tarifi şimdi anlatacağım. Dinle. Zaman makinesine biniyoruz. E, pterodaktilin olduğu zamanlara, yani ilk çağlara geri dönüyoruz. Bir adet pterodaktil avlıyoruz. Veya eğer varsa, satılıyorsa ve nasıl e, alınıyorsa taş mı veriyoruz artık nedir? Bir pterodaktil sahibi oluyoruz. E, ölü olması tercih sebebi. Canlısı çünkü o sizi yiyor. O zaman insan e, yutma e, yemek tarifi oluyor bu. Neyse efendim, e, pterodaktil kavurmayı yapmak için e, büyük kavuçuk yapraklarına ihtiyacımız var. Kavuçuk diyeceksiniz ki kavuçuk yapraklarını nereden bulacağız? Nereden bulacağız? E kardeşim sen zaman makinesine bindin gittin mi eskiye? Gittik. E iki tane de yaprağı al kardeşim. Te Hayret bir şey anlatmıyorum. Geç öbür şarkıya. Pekala. Bu hafta kış köşemiz için iki adet şarkımız var. Böyle Çünkü... mi? Evet iyi koordine olmadığımız için bir tane ben getirmişim bir tane de siz getirmişsiniz. Evet galiba öyle olmuş. Tanju ile bunları yaşamıyorum ben. Ee, ama sanırım benim getirdiğim şarkı daha iyi. Göreceğiz. Sonuçta ikisi de güzel müzik tabii, çok iyi anladığımız için bu işten ama. Evet mes mesela ben çok iyi anlarım. Öyle. Evet. O zaman kendi kış köşesi şarkınızı siz anons edin sonra benimkini ben anons ederim. Şimdi e karakter olarak kendime çok yakın bulduğum bir sanatçı bu. Devlet televizyonunda para yakmış bir kimse. Çok güzel. Televizyonda neler neler yaptı da. Yani. E, dolayısıyla e, Serge Gainsbourg'dan bahsediyoruz. Anarsit yapılı bir kişi. E, onun Sea, Sex and Sun adlı parçasını çalmak istiyorum ben. Ben de La Collection diye bir albüm var. İsmi de Fransızca. E, doğaldır çünkü Serge Gainsbourg Fransız. Çok güzel. Oradan tahmin ediyoruz ki öyle. Pekala. O zaman e, Serge Gensburg'dan dinleyelim. See, Sex and Sun. Sayın Eren'in Kış Köşesi şarkısını dinledik, ee, C, son. Sıra benimkinde, biliyorsunuz kış köşesi bu aslında henüz yaşamaya başlayamadığımız bir türlü soğuk kış günlerinde bize yaz günlerini hatırlatacak, e, o sıcacık günleri hatırlatacak yaz şarkılarından oluşuyor. Benim seçtiğim şarkı da Stevie Wonder'ın 1976 tarihli Sogs in the Key of Love albümünden Summersoft. Şimdi lütfen radyolarınıza uzanın ve sesini biraz daha açın. Steve Wonder'ın o sıcacık sesi kemiklerinizi ısıtsın. <Gülüyor> She brings gifts through her dreams Morning rain Gently plays her rhythms on the window Giving you no clue of when she plans to change To bring rain or sunshine And so you wake to see what she'll do Wonder'dan dinledik. Summersoft. Ee, o zaman isterseniz programımızın jimnastik köşesine geçelim. Emin misiniz? Eminim. Peki. Madem öyle. O zaman e, şimdi benim yaptığım hareketleri tekrar ediyorsunuz. Hep beraber yapıyoruz. Bir, ki, bir, ki. Peki, bir, bir yandan da Freaky Fucking iki, Weirdos'dan dinliyoruz. Senseless Wonder albümünden. Dön, Solitary Confinement. Sağdın. Bir, ki. Freaky Fucking Weirdos'dan dinledik. Solitary Confinement. Ee, yoğun bir şekilde erken dönem Red Hot Chili Peppers e, havası var. Benziyor. Benziyor değil mi? Benziyor. Ben de fark ettim. Şimdi e, benim ilk programım sonra da ikinci program e, listelerine koyduğum ama çok konuştuğumuz için çalamadığımız. E, o yüzden de bu akşamki konumuz kadın erkekle maalesef çok alakası olmayan e, bir şarkı çalacağız. E tabi programa beni çağırsanız az öz konuşurum. Tüm parçaları çalabilirsiniz. Tanrıcı biraz çok konuşuyor... ...onu şey yapabilirim. Herhalde. Ee, Tanımam etme. İtiraf etmem lazım. Geçen hafta Osman buradaydı. Ee, o, o fena fena çocuk değil. Fena çocuk değil. Evet. Pekala. Şimdi The Alan Parsons Project'in... ...1984 tarihli Vulture Culture... ...albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Kendileriyle ilgili yeni öğrendiğim bir şeyi de paylaşmak istiyorum. Ee, Alan Parsons... E, ...Pink Floyd'un... ...Dark Side of the Moon... ...albümünün e, ses mühendisiymiş... Hatta daha sonra Wish You Were Here için de davet edilmiş ama bu proje için vazgeçmiş. Let's Talk About Me dinliyoruz. Let's Talk About Me for a Minute Well, how do you think about what's been going on? Let's Talk About Well, how do you think I feel About what's gone wrong Let's talk about me I never let you Redecide Let's think about What it all means I never seem to have the time Let's talk about you and your problems All that I seem to do Is spend the night Just talking about you and your problems No matter what I say I can't get 94.9 Açık Radyo'da Müzik 2'ye ayrılırdasınız. E, programın başında da söylediğimiz gibi bugün konumuz kadın erkek ilişkileri. Ve az önce Alan Parsons Project'in Walter Kaltür albümünden dinledik. Let's Talk About Me. Aslında kadın erkek ilişkilerine güzel de gitmiş. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi sırada Frank Zappa'nın iki oğlu var. Evet. Dweezil ve Ahmet. Dweezil ve Ahmet. E, Dweezil'da Frank Zappa'nın karısının küçük parmağını taktığı isim. Küçük ayak parmağı üstelik. Yes. Evet doğru. Tebrik ediyorum sizi. Bu ee, şarkıyı çalmadan önce hemen ufak bir enteresan bilgi verelim. Dweezil Zappa e, bu albümün kayıtları sırasında e, Zappa'nın uzun süre çalıştığı basça Scott e, işte grup içi anlaşmazlıklar yüzünden kovmuş. E, Davulcu Joe Travers da demiş ki benim Berkeley'den bir arkadaşım var. E, Baya çok müthiş derecelerle mezun oldu. Brian Beller. O gelsin çalsın. Beş gün süren denemeler sonucu Brian Beller'ı kabul etmişler. Ee, o yüzden bu şarkının iki ayrı e, versiyonu varmış. Bizim şimdi dinleyeceğimiz Brian Beller'lı versiyonu. Ee, enteresan da bir ismi var albümün. Şampu Horn. Böyle evet. Saçınızı şampuanladığınızda böyle yukarıya doğru kaldırırsınız. Yani ona deniyor Şampu Horn. Bu albümün giriş parçası. Ee, müzisyenlerin hepsinin enstrümanlığını konuşturduğu... Müthiş müzikal, e, 24 dakikalık bir parça bu. Singer in the Woods. Oh, by the way, what's this one Singer in the Woods. Okay, Singer in the Woods. Take one, tape is rolling. I'm back baby with eight lives to spare. Ah, <laughs> yeah. The singer in the wood. Where's that can? I got it, baby. Everybody's finger licking, everybody's finger licking. I don't know what you've been drinking, but give me some nice trees. Where am I? Well, I don't care because I'm an entertainer. This one goes back to uh, East Island, when the radiation storm marred my beauty, it goes something like this. Would you like to watch me punch my munchkin, baby? I got a hunchkin, you wanna watch it punch me? Bama! Good chunk. Good chunk. Evet, Dweezil ve Ahmet Rapa'dan dinledik. Gerçekten olağanüstü bir başyapıt, singer and the voice. Çok güzel müzik. Evet. Pekala programımızı kapatma zamanı geldi. Gitmeden önce hatırlatalım. E, Müzik 2'ye ayrılır 94.9 açık radyoda her perşembe 8'de sizlerle ve bu hafta itibariyle bize Facebook'taki Müzik 2'ye ayrılır sayfasından ve Müzik ikiye ayrılır e, at gmail.com'dan ulaşabiliyorsunuz. Canınız ne isterse yazabilirsiniz. E, yetkililerden utanmadan talep ediyorum köşesi için taleplerinizi iletebilirsiniz. E, bunlar Tanju Eren veya Osman tarafından incelenecek her hafta. Elenecek ve e, başarılıdır. ...kişilere de geçen senenin konserlerine... ...bilet vermeye devam edeceğiz. Evet. E, kulağa... ...hoş gelen her şeyi dinliyorum... E, ...diyenler programı dinlemesinler. E, e, e, evet. Louis Armstrong'un ölümsüz... E, ...lafıyla bu akşam size... ...veda ediyoruz. İki çeşit müzik vardır. İyi müzik, kötü müzik. Ben sadece birincisini... dinlerim. Çok güzel müzik dinlediniz. Hepinize... ...iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yeah,